Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün eee konuğumuz Profesör Doktor Fatih Selam Mahmutoğlu. Türk Alman Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Anabilim Dalı Başkanı. E, Aynur Hanım zaten e, bugün hazır vaziyette. Merhabalar. E, gündemimizde e, oldukça çok e, konu var ama herhalde öncelikle son e, yargı reformu e, stratejisiyle ilgili açıklamalar var. E, buna paralel olarak e, yani yani e, yargıda bağımsızlık, tarafsızlık tartışmaları da var e, bu arada bir de hep aynı Hanım'la konuştuğumuz yani hukuk güvenliği deyince güncel olaylardan biri de e, cezaların infazına ilişkin bazı kararlardaki tartışmalar var e, söz gelimi işte bu verilen ceza e, özellikle akademisyenlerle ilgili açılan davalarda verilen ceza e, veya suç niteliği terör suçu olarak kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Çünkü edilirse infazı başka, edilmezse infazı başka. Bu konuda bir 16. Ceza Dairesi'nin kanun yararını bozma üzerine verdiği bir karar var. Belki vaktimiz olursa bundan da konuşuruz. Hocam ben öncelikle son işte Cumhurbaşkanı'nın da bizzat katıldığı toplantıyla açıklanan Yargı reform strateji belgesi konusunda yani görünüşü tabii şık ve güzel sözler var ama somut olarak neler var bu, bu açıklama önümüzdeki yaşadığımız yargı sorunlarıyla ilgili bize önümüzdeki günlerde umut verici bir tablo gösteriyor mu? Bu konuda size evet. düşüneceğiz. Önce davetiniz için teşekkür ederim. Biz Sağolun. teşekkür ederiz. Siz de kabul edip e, geldiğiniz şimdi, için hocam. E, belki böyle bir belge üzerinden konuşmadan önce e, bir ön kendimce bir açılış yapmak isterim. O da şöyle. Aslında e, 2003 yılından beri e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yasa faaliyetler, yasama faaliyetlerinde çok önemli tartışmalardan geçiyoruz. Ben de sizlerin de bildiği gibi ...2004 yılında... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Alt Komisyonu'nda... ...Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında... ...Barolar Birliği'nin... ...temsilcisi olarak katıldım. Dolayısıyla bu sürecin... Son yürürlükte e, olan kanun. Bu sürecin hep içindeyiz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Reformlar yapılırken... E, ...siyaseten ve kamuoyunun... ...mutlaka... E, işbirliğinin sağlanması... ...ortak bir enerjinin ortaya konulması... Ortak bir projeden geçilmesi çok önemlidir. O dönemde Türk ceza mevzuatında yapılan değişikliklerde e, çok ciddi tartışmalar oldu. Her yapılan çalışmada olduğu gibi beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ama neticede hatırlayacaksınız 2004 yılında dönemin iktidar partisi AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakla kabul ettiği metinler çıktı. Ya bir de bunlar da hocam daha belki yapılmış hani ilk 1999 tasarısı, taslakları bunlar bunlardan da yararlanıldı. Mutlaka rahmetli hocamız Hülü Dönmez Ert döneminde hazırlananlar vardı. Daha sonra yeni bilim komisyonları oluşturuldu. Ama belki daha açık söylemek gerekirse dönemin oradaki bilim insanlarının ağırlıklı olarak da Almanya'da eğitim ve öğretim görmeleri, Alman hukukundan da etkilerini Türk ceza mevzuatında gördük. Evet. Ama burada özellik şuydu Neticede ciddi tartışmalar yapıldı Bu tartışmalar sonucunda da e, Temel yasalar yürürlüğe girdi Hala da bu yasalarla ilgili Söyleyebileceğimiz Art-eksi şeyler vardır Ama metodolojik olarak Bu yolun doğru olduğu kanaatindeyim Ve ben de eleştirilerin Bir tarafa bu mevzuat değişikliklerinin Başka metotlarla da olabilirdi ama Gerekli olduğu kanaatini taşıyanlardanım Şimdi Bizim ülkemizdeki aslında şu andaki temel problemimiz bu tür belgelerin hani tartışılması değil. Bizim e, ülkemizdeki ortak heyecanımızın, ortak projelerimizin olmaması ve aslında bir ürünün kimin elinden çıktığına ilişkin e, kaygılarla bir tartışmaya başlıyoruz biz. Bu o kadar çok örneği vardır ki bunun. Sorduğunuza cevap vermek isterim. Şimdi bu sizin bana sorduğunuz yani yargı reformu strateji belgesine baktığımızda ben işin doğrusu bu daveti aldıktan sonra aşağı yukarı 2-3 gündür ciddi okuma yapmaya gayret ettim ve bazı başlıklar çıkarttım. Bu başlıkları böyle tek tek okuduğunuzda hiçbirimizi rahatsız etmeyecek şeyler duyuyoruz. Birkaç tane örnek vermek isterim. Söz gelimi e, uygulamanın öneminden bahsediliyoruz. Sorunların temel kaynağı olarak gösteriliyor. Tamam da sorun burada Güzel. bence. Şimdi işkenceye karşı sıfır toleranstan bahsediliyor. İtiraz edebilir miyiz? Etmememiz gerekir. Sonra hepimizin, ben de ceza avukatlığı yapıyorum hocalığın yanı sırası, tutuklama ile ilgili sorunlar dile getiriliyor. Yani bu listeyi çok uzatabilirim. Başlıkları hep çıkarttım ama o zaman şu soruyu hemen sormak gerekiyor. 2009'da ve 2015'te de, bu ve benzeri açıklamalar yapıldı. Bir şey aksıyor demek ki. <gülüyor> ya bir şey olmuyor. Ya o olmayan ne? Bir kere bu e, olmayan üzerinden bir itirafta bulunmalıyız biz. Bizim sorunumuzun ben hiçbir zaman temelde mevzuat sorun olduğunu düşünmemiştim. Çünkü e, daha somut örneklerden gidelim. E, tutuklama üzerinde konuşalım. Şu anda elimizdeki tutuklamaya ilişkin metinlerle yasadaki normlar. Normlarla bir sorun mu var? Tutuklama sürelerine ilişkin tartışmayı bir tarafa bırakarak söylüyorum. E şimdi bir sorun olmadığına göre sorunun kaynağı başka. Sorunun kaynağı aslında hukuk öğrenimi. Sorunun kaynağı hukuk fakültelerini. Sorunun kaynağı yurttaş olarak bizler. Sorunun kaynağı siyaset. Sorunun kaynağı e, eğitimli ve e, görgülü bir toplumun e, gereklerini hukuka inancı olan bir toplumun gereklerini ortaya koyamamaktan geliyor yoksa şimdi tutuklama ile ilgili burada ne tartışacağız biz sizinle yani kanuna şunu koymak mecburiyetinde kaldı yasa koyucu gerekçeli olsun ya gerekçeli olsun demek bile kendi başına bir eksikliği ve ayıbı ifade etmiyor mu dolayısıyla burada okuduğumuz şeylerin Hiçbirisinin yeni metinler olduğunu bir söyleyemeyiz. Peki yeni metinler deyse bu neyi ifade ediyor? Neden böyle bir şey ortaya çıktı? Bir yönüyle şöyle bakabiliriz. Demek ki aksiyen epey bir şey var ülkede. Ama daha açık ve dürüst konuşmak gerekirse demin hani hukuk fakülteleri eğitim vesaire bunların hepsi önemli başlıklardır. İşte hoca sorunları, iyi hakim savcı avukat yetiştirmek çok karmaşık problemlerdir. Ama asıl temel problemin bizim dün de vardı bugün daha derinleşen yargı bağımsızlığı ile ilgili ve tarafsızlığı ile ilgili bir sorunumuz var bizim. Bence o zaman biraz evvel söylediğiniz şıklardan biri yargı ile siyaset ilişkisindeki sıkıntı. Çok sıkıntılıdır bu. Buraya gelmeden önce Aynur Hanım'a 2012 yılında yargı bağımsızlığı ile ilgili yazmış olduğum bir yazıyı gönderdim. Evet. O yazıda aslında dönemi itibariyle önemli bazı davaların örneklerini verdikten sonra şunu söyledim. Mesela bir dava üzerinden kimin hangi siyasete, hangi ideolojiye sahip olduğunu Türkiye'de hemen anlayabilirsiniz. Hı hı. Söz gelimi kurmay Başkanı ile ilgili yargılamada... Sizin söyleyeceğiniz, sarf edeceğiniz cümlelerle MİT mensuplarının yargılanmasına ilişkin yargılamadaki cümlelerin sahiplerine baktığınız zaman sizin dünya görüşünüz ortaya çıkar. Şimdi aslında bu çok temel bir problemdir bizde. Benim şahsi görüşüm her zaman şöyle olmuştur. Türkiye'nin ortak paydaları, ortak projeleri olabilmesi için bazı konularda anlaşmamız gerekiyor. Şimdi bir işkence konusunu alalım. 1992 yılında ceza muhakemesi kanunda önemli değişiklikler oldu. Eğer bu konuya toplumdaki bütün bireyler işkence kötüdür, asla kabul edilemez, bunun süceleri önemli değildir. Bunlar asla ceza yargılamasında bir delil olarak kullanılamaz dedikten sonra işkenceye maruz kalan kişiliklerin bir önemi var mıdır? Yoktur. Yoktur. Olmaması, olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Kim Kim de... Hangi suçla e, itham edilirse edilsin, hatta hangi suç ile mahkum edilirse edilsin? Evet, şimdi şöyle düşünelim. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu kararlar var. Siyasetçilerin açıklamaları var. Şöyle, hemen içeriye göre beğenenler, beğenmeyenler. O nedenle de şunu söylemek istiyorum. Bizim e, bazı konularda gerçekten ortak paydalar bularak yürümek mecburiyetimiz vardır. Yoksa şu elimizdeki strateji belgesi bizim için emin olun yeni bir şey değildir. O kadar çok konuştuk ki biz ve itiraf edeyim size hem hoca olarak hem avukat olarak, bundan da şikayetçiyim, mevzuat değişikliklerinden dolayı artık yorulduk. Takip edemez hale geldik. Şimdi düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü. Avukatların savunma hakkı vesaire. Bunlar güzel. Şimdi basit bir örnek vereyim size. Çok hepimiz ceza yargılamalarında bunu yaşıyoruz. Diyelim ki terör suçlusu bir kişinin avukatlığını üstleniyorsunuz. Cezaevine gidiyorsunuz. Ben de avukatlık yaptığım için bunu son dönemde daha sıcak yaşadım. Düşünebiliyor musunuz? Müvekkilinizle konuşurken... ...görüntünüz alınıyor, sesiniz kaydediliyor... ...elinizdeki evraklara bakılıyor. Şimdi... Bu bir gerçeğimiz mi bizim? Gerçeğimiz. Peki bu gerçeklik üzerinden bunu bu sorunu biz çözemez miyiz? Çözebiliriz. Peki neden olağanüstü halde getirdiğiniz bu düzenlemeyi yaşama devam ettirmeye mevzuatla gayret ediyorsunuz? Normlarda buna cevaz veren ve imkan yani bu, veren bir şey var mı? He, Yok. Hayır, kanunu Evet, şimdi onu eklediler işte. Evet, Şunu söylemeye çalışıyor. Şimdi hani mevzuat tabii ki bir yönüyle önemlidir ama şimdi olağanüstü halde Söylediklerinizin artık olağanüstü hal kalktıktan sonra evet. bir anlamı var mıdır? Olmamalı. Yani şöyle biz bu avukatlığı bu ortamda yapabilir miyiz? Elimizdeki bilgilerin, belgelerin, müvekkille yazışmaların kontrol edildiği bir sistemde siz e, doğru bir savunma stratejisi uygulayabilir misiniz? Ya bu, bunun için strateji, yani yeni bir belgeye mi ihtiyaç var? Yani şunları yazmaya Avukat bile ihtiyaç var. Avukatın sır saklama yükümlülüğü ne anlamı kalır o zaman? Yani, yani birileri dinledikten sonra yani bunu. Şimdi bakın, böyle dinledikten sonra dediniz de aklıma geldi. Yıllardır biz telefon dinlemelerle ilgili tartışmalardan geçtik. Bir polis eğitiminde kullandığım sözü burada da sarf etmek isterim. O zaman bu çok yaygın bir konu halindeydi. Dedim ki önemli olan telefonların dinlenmesi değil. Önemli olan telefonların dinlenildiğine ilişkin kamuoyundaki inanç. <gülüyor> Şimdi biz yani e, bu hep verdiğim bir örnek ceza kanundaki bu etkin pişmanlıkla ilgili müesseseleri toplumun bütün kesimlerinde sosyolojik olarak ve psikolojik olarak kullanmamıza çok büyük faydalar vardır. Neyi hallettik neyi halledemedik. Bizi bu belgeler konuşturur tartıştırır iyi şeyler olduğunda iyi şeyler iyi de deriz yani onda bir problem yoktur ama asıl meselemiz bizim bu değildir asıl meselemiz toplumu kucaklayıcı, siyaset anlayışıyla hep birlikte bir projeye imza atmaktır şimdi size şurada okuyacaklarımdan e, diyelim ki hadi bir çok dikkatim bir şekti e, hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecektir ya bunun bugün 2019'da yazılmış olması ne korkunç bir şey ya. E kararname ile de. <gülüyor> ya bu, zor, yani, bu, ya açık... bu nasıl ya bu olabilecek bir şey mi yani? <gülüyor> bu açıklamanın hemen ardından 31 Mayıs günü ya. yapılan e, e, atamalara bakarsanız korkunç. Ee, sevgili meslektaşım demin hani söylemeye çalıştım yani tutuklama kararları gerekçeli olsun diye kanuna yazmak ne kadar ayıpsa. Evet evet. Hakimlik mesleğiyle ilgili de coğrafi teminat zaten daha önce vardı kaldırıldı. Bunların yazılmış olması asla hani aslında bu belge şunu söylüyor herhalde. Ya epey bir eksiğimiz var diyor. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ya bu böyle yazılabilir mi yani? Ya tamam yani biz buna, buna karşı, olduğumuz, mı karşı olduğumuz için söylemiyorum. Şimdi bakın bazı teknik meselelerimiz var bizim. İşte duruşma saatleri. Efendim. E, hani daha önce de bahsediliyordu. Asya Ceza Mahkemesi ile ilgili işte savcı bulunacak vesaire falan. Birçok şey konuşuyoruz. Ama emin olun yani bizim temel problemlerimiz mevzuatın çok ötesindedir. Çok klasik verdiğim bir örnek vardır. <gülüyor> Affederseniz. Şimdi Geçenlerde İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Maalesef işte Bayramda ölen insanlarımızın trafik kazasındaki sayısı verildi ve 10 yılda ölen insanlarımızın toplam sayısının 60 bin olduğu ifade edildi. Ve yaralı insanlarımızın sayısında 2 milyon olduğu söylendi. Burada soruyu şöyle bir soralım. Acaba e, Almanya'daki ya da İngiltere'deki trafik kanunlarıyla, Türk trafik kanunları arasında bir fark var mı? Asla yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki mevzuatları tartışmak, onları iyileştirmek vesaire ama gerçekçi olmamız lazım. Biz başka bir yerde de hata yaptığımız, bir şeyleri eksik bıraktığımız konusunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada yani biraz isterseniz ben bir nefesleneyim. Siz sorularınız olsun biraz hızlı girdim ama biraz dertlenerek girdim. Ben, ben, bakmayın. ben, ben o zaman hemen, hemen bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi 2012'deki bir makalenizi veya çalışmanızı Aynur Hanım'a ilettiğinizi söylediniz ve burada dikkat çeken şeylerden birisi de başlığın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Şimdi eski yani anayasa 138 dahil olmak üzere hı hı. ilgili maddelerde... Ayrıca bir tarafsızlığa sözcüğüne ihtiyaç var mıydı yok muydu tartışılabilir. Ama son anayasa referandumunda bir tarafsızlık sözcüğü eklendi. Anayasa 9'a. Anayasaya evet. bu sözcüğü eklendi. Yine e, bu e, strateji belgesiyle ilgili genel e, vitrini değerlendirirken Aslı olanın işte bir toplumda bu konuya ilişkin kültür olduğunu, üniversitelerdeki eğitim olduğunu, üniversite eğitimlerinde yeterli kadronun olması gerektiğini, avukatlık, savcılık ve yargıçlıkta bu işle ilgili hazırlıkların önemli olduğunu söylediniz ve bir de siyasetin söylediniz. Şimdi yani hem anayasaya bu siyasi iktidar döneminde ve olağanüstü hal döneminde yapılan, değişiklikle eklenen tarafsızlık sözcüğünden e, bahsediyoruz ve zaten bunun e, yargı bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu herkes biliyor. Ama bu arada mesela uygulamayla ilgili şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar veriyor. Bu anayasa 90 sona göre bizi bağlıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu bizi bağlamaz diyor. Hı -hı. İşte hükümetin tepesinden yetkili birisi diyor ki yani işte anayasa mahkemesi haddini aşmıştır hı hı. ve işte diyor yerindelik denetimi yapmıştır. Yani dosyanın diğer şeylerini e, denetlemiştir. Şimdi bunu bir bilim insanı, bilim insanı üslubuyla, bir hukukçu, bir hukukçu üslubuyla, sıradan bir vatandaş hatta üslupsuz bir şekilde konuşabilir ama... Sayın Cumhurbaşkanı böyle konuştuğunda işte veya bakanlardan biri konuştuğunda acaba bu şartlarda, bugünün koşullarında yargıcın ve savcının hatta kolluğun bağımsız ve tarafsız bir şekilde yargı faaliyetlerini yürütebilmesi imkanı var mıdır? Böyle bir şey imkanı var mı? Problem biraz da buradan kaynaklanmıyor mu hocam? İşte demin söylediğim gibi yargı, yasama ve siyaset ilişkilerinin Türkiye'de ...henüz gereği gibi anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Her siyasi yargı kararlarını eleştirebilir, beğenmeyebilir... ...ama sonuçlarına katlanmak durumundadır. Yani siz kamuoyunda ben bu kararı beğenmiyorum deme hakkına sahipsiniz... ...ama tanımıyorum diyemezsiniz. Bizi bağlamaz diye. Bağlamaz diyemezsiniz. Evet. Burada e, hani siyasetçilerin mutlaka bu dile dikkat etmesi gerekiyor. Ama bakın yine... Ee, belki bu çok yasa değişiklikleri, hatta anayasa değişikliklerinde e, doğru dürüst tartışmadan çok önemli hatalar yapıyoruz. Şimdi aslında Hocam, Türkiye... Hocam çok özür dilerim. Tabii. Şimdi e, yargı ve e, yasa değişikli yasa değişikliklerinde e, ilgili bir şey söyleyecektiniz. Şimdi mesela daha evvel dediniz ki 2004'te <gülüyor> ki bu Türk Ceza Kanunu... Hı hı ceza muhakemesi kanunu ve ceza infaz kanunu ile ilgili değişikliklerin çalışmasında bulundunuz. E hakikaten ihtiyaç olduğunu da söylediniz siz. Hı hı. Çünkü 1926 yılından kalma kanunlar, olaylar, sosyal yapı, dünya işte her şey çok değişiyor. Bu ihtiyaç var. Ve mesela şöyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu eski kanunda olmayan bir şekilde hatırladığım kadarıyla eee Adil yargılamayı etkileme suçu diye bir şey. Hı hı. Şimdi bu adil yargılamayı etkileme suçu e, hakikaten yargıya dışarıdan müdahileleri önlemek için yapılan hı hı. bir normatif düzenleme. Ama buna rağmen hakikaten sıradan bir insanın değil ama belli yetkililerin açıklamaları ve konuşmaları halinde yargının et, etkileneceği açık ve bunu önlemek için konulmuş bir düzenleme. Ama buna rağmen e, bu e, yasal e, düzenlemeye rağmen bunlar yapılıyor. Ve dolayısıyla bence e, bugünkü uygulamanın, bugünkü yargı sorunlarının, bugünkü hukuk güvenliğine ilişkin yaşadığımız sıkıntıların temel nedeni e, siyasetin bu yasama olabilir, yürütme olabilir veya bunlarla bağlantılı diğer güçler olabilir yargıya ve yargının bütün süjelerine hakim olabilir, savcı olabilir, avukat olabilir doğrudan müdahalesi olduğu kanaatindeyim ya o zaman o zaman şimdi e, bu e, hakikaten Wittner'in güzel olan son yargı e, strateji belgesi e, içe sözcükler olarak doğru ama problem bunun uygulanmasından kaynaklanıyor ve bu konuda asıl problemin de siyasi iktidardan gelen, yasama ya da yürütmeden gelen etkiler olduğu anlaşılıyor. Ben o zaman bu eleştirimi kendim yapmış olayım. Bu açıklamanın bundan sonra siyasetten veya işte yürütmeden böyle bir ...baskı yapılmayacağı konusunda... ...taahhüt olarak algılanması mümkün mü sizce? Şimdi... ...tam da bu konularda söyleyecektim. Ee, bu konulardaki... E, ...dünden bugüne... ...ilkesiz davranmalar... ...yargı üzerinden yapılan tartışmalar... ...Türkiye'yi çok büyük bir sıkıntıya sokmuştur. Bunu asla... isabetli bulmuyorum. Şimdi aslında bir... E, ...felaketi açık konuşalım o zaman. Şimdi... Evet, 2004'ten sonra reformlar yapıldı. Sonra biliyorsunuz 2007'de Anayasa Mahkemesi'nin bir parti kapatma davası sonrasında tartışmalar oldu. 2007'den sonra da bazı siyasi davalar gündeme geldi. Türkiye'de hepimizin bildiği davalar. Ve maalesef Türk yargı sisteminde benim bildiğim ilk defa bir şeye tanık olduk. Devletin Hakimi, savcısı, içinde avukatların da bulunduğu ve polislerin de dahil olduğu bir sistem yargılamada hilelere başvurdu. Bunu hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Gözümüzün önünde oldu bu. Devamı tam bir felaketle sonuçlandı. Ama biz tabii bu insanların kim olduğunu, nerede, hangi faaliyette bir tahminimiz vardı. Ama düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede, 14-15 bin hakim ve savcının 5000 bin tanesi bugün ya yargılanıyor ya kaçak vaziyette vesaire nitelendirmedene terör örgütü mensup. Şimdi bu tabloya lütfen şöyle dışarıdan herhangi bir yani Türkiye dışından bir baktığınızda ne kadar korkunç bir tablodur bu değil mi? Hatta anlaşılabilir değildir. değildir. Ya çok korkunç yani. gerçekten. Yani bu inanılacak bir şey. Yani bir devlet düzeninin aslında çöküşü ile ilgili bir tablodur. Şimdi bunun devamında. Yargılama süreçleri başlamıştır. Bize nakledileni söylüyorum. Bir polis memurunun mesela bir duruşmaya girip ağır ceza mahkemesi başkanını kelepçeli ip dışarıya çıkardığı sahneler yaşıyor bu ülke. Şimdi bunlar nasıl olmuştur? Hep gözümüzün önünde oldu. Şimdi buralardan bakın sadece bu psikolojik ve hukuki ortamdan bir yargı mensubunun hakimin savcının artık tarafsızlığı ve bağımsızlığı diye bir şey olabilir mi ya? Bir facian maruz kalmışız. Sonra o 2012'deki makalede aslında mevcut duruma ilişkin eleştirilerimiz vardı. Bir benim akademik görüşüm her zaman şöyledir. Yargı bağımsızlığının yani kurumsal olarak karşılanabilmesi için yargı ağırlıklı mecliste nitelikli çoğunluğun olduğu Cumhurbaşkanı ya da x artık siyasal sisteme göre oradan da atamaların yapıldığı karma bir sistemin hem Anayasa Mahkemesi açısından hem diğer yargı mensupları bakımından evet, hakimler sahibiler. daha sıhhatli olduğu düşüncesinde. Biz şimdi şu anda başkanlık sistemi Hı. olarak ifade edebileceğimiz sisteme hangi ortamda geçtik? Bütün Olağan. bu kargaşada ama olağanüstü hal döneminde. Peki olağanüstü hal dönemindeki bu geçişten sonra ...bugün Anayasa Mahkemesi... ...üyelerinin atanması... ...hakimler, savcılar... ...yüksek kurulu üyelerimizin atanmasındaki... ...sistem neye döndü? Yürütmenin belirlediği... ...bir sisteme döndü mü? Yani, objektif olarak... ...bunu söylemek evet, mecburiyetindeyiz. Evet, evet. E şimdi meclisin... ...etkisi var dediğimizde... ...meclisteki sayısal çoğunluğunda... ...iktidarla... ...bağlantısının çok açık olduğu durumlar... ...gözün önüne alındığında... ...e burada... Yeni sistemin aslında yani yürütmenin yargı üzerindeki etkisi bütün bu olaylarla birlikte demin söylediğim psikolojik faktörleri de katarak söylüyorum. E bu bağımsızlık ve tarafsızlık meselesine çok önemli bir eksi olarak kaydediliyor. Bu doğru bir iş olmamıştır. Bunun mutlaka üzerinde konuşulması ve tartışılması gerekiyordu. Bakın merkez budur. Yargı mensubu ya şimdi aramızda bir tartışma çıktığında vahri Bey. Gidebileceğimiz tek yer var. Evet. Burası adliyedir ve orada da kıymet verdiğimiz hakimlerimizdir. Şimdi hakkı da hukuk evet, da. Evet. Şimdi. De, i̇nşallah hani orada. onların iyi yetişmesi falan başka bir yani konuşma konusudur onu bir tarafa bırakıyorum. Ama yani bir şeyi yaptığımız zaman bakın iyi tartışmamız ve doğru zamanda bu tartışmaları yapmamız gerekir. Siz bunu bu geçişi böyle yaptığınız zaman bu belgelerdeki her şey çok iyi olsa bile bir kere psikolojik eşikler başlamıştır. Neden? E diğerini böyle kurduğunuz zaman ötekilerin tartışılmasına ilişkin daha bu şeye benziyor. Yani bizim daha yani demokratik sistemimiz, cumhuriyetimiz ideolojik meselelerini tam geride bırakmadığı için ben mesela adli bilimlerle ilgili çok tartışmaya katılırım. Mesela diyelim kadının beden muayenesi. Bunun daha tartışmaya başladığı andan itibaren... Kimin aşağı yukarı ne söyleyeceğini bilirsiniz Türkiye'de. Evet. Şimdi buraları da aşmamıştır Türkiye. Şunu söylemek istiyorum. İlk önce işin başını doğru yapacaksınız. Yani yargı bağımsızlığı dediğimiz şey, tarafsızlığı dediğimiz şey tabii ki bir toplumun kültürüyle, e, hukuk eğitimiyle, öğreniminde mutlaka ilgisi vardır. Ben bu toplumun hukuka çok yatkın olduğunu düşünmüyorum. Sokaktaki davranışlardan bunu çıkartıyorum Yargı kararlarından çıkartıyorum Siyasetçilerin tutumundan çıkartıyorum Onlarca örnek verebiliriz bunlarla ilgili Ama Devleti yönetenler açısından Bu dengelerin doğru kurulması gerekir E şimdi e, Rica ederim biz bir se seçime gidiyoruz Ya bir seçimin Yani psikolojik ortamı şu olabilir mi Varlık yokluk Gelecek istikbal Yani dünyanın her yerinde seçimler oluyor e seçimler bittikten sonra ertesi gün insanlar işine gidiyorlar yani. Rakipler birbirini evet, eline sıkıyor. Bu böyle, nedir yani? Şimdi? Yani hukuk ve demokrasi bunu gerektiriyor. Onun için, şey, şey, onun için bir kere şöyle bir algı vardır bugün için böyle. Bugün hakimlerimiz ve savcılarımız yürütmenin etkisi altında olduğuna ilişkin yoğun bir algıyla karşı karşıya kaldığımızda demin söylediğim gibi telefonun dinlenmesi önemli değil dinlenebildiğine ilişkin fikir önemlidir. O zaman tartışmaların sahitle yapılabilmesi de mümkün olmuyor. İşte bunlar önümüze gelince e, belki muhtemelen o sahne üzerinden yine çok tartışma yapıldı. İşte yeşil pasaport vesaire, Barolar Birliği Başkanımızın or bulunduğu ortamda alkışlaması vesaire bir kısmı çok öfkelendirdi, bir kısmı aa çok iyi dedi. Ya tabii ki biz aynı hani şunu anlarız yani Barolar Birliği Başkanı ve çalışanlarının Teknik meselelerimizle ilgili devletin Adalet Bakanlığı ile ve kurumlarıyla irtibat kurmadan bir şeyi yürütebilmesi mümkün mü? Ama şuna da dikkat etmesi gerekir. Bir taraf diyor ki ben diyor artık varlığımla ilgili bağırıyorum diyor. İşimi yapamıyorum diyor. İşimi yürütemiyorum diyor. E şimdi hangisi daha kıymetli? Yeşil pasaporttan diğeri çok kıymetli. Evet. O nedenle yani ee, ben e zaten herkese de vermeyecektim orada da bir aktüalizasyonu uygulayacağını söylüyor. Hocam <gülüyor> ben şey o zaman şey. işte ben biraz böyle şey hep pozitif bakan bir insan olduğum için hı hı. ve yargı ile ilgili sorunların temel kaynağının açıkça söyleyelim ki siyasetin yargı üzerindeki etkisi olması nedeniyle bu açıklamayı siyasetin artık yargıya fazla müdahale etmeyeceği şekilde etmeyeceğim şeklindeki bir taahhde olarak algılamaya çalışıyorum İniyetli ve pozitif yaklaşarak yani böyle böyle bir iyi niyet taşımaya çalışıyorum Belki belki. <gülüyor> Ben... Aynından seslerin. <gülüyor> şimdi. Ee, ben... <gülüyor> ben ama ben taş taşımak istiyorum hocam. İsteyebilirsiniz. E, evet. <gülüyor> Siyasetim... şimdi, şimdi hocamızın bize yolladığı makalesinde yaptığı değerlendirme şu: O zamanki dengelere evet, göre. Tabii Anayasa Mahkemesinin de değişti, yani son Anayasa değişikliğinden sonra üye sayısı değişti, e, kaynakları oh. değişti. O zaman de, demişsiniz ki yürütme ağırlıklı, ancak yasamaya da yetki veren karma bir sistem. E şimdi de sakin Onu seviyorum <gülüyor> artık. <gülüyor> şimdi de aslında böyle diyebilirsiniz. yani Oral meselesi. Şimdi ne diyorsunuz? Yürütme ağırlıklı demiyorsunuz. Yürütmeye bağımlı mı diyorsunuz? Yani yürütmenin çok etkin olduğu bir sistem. Ya Dönmüştür. Yani onu aşmıştır. Ağırlık Çünkü noktası çok yani değişmiş. Sayıları unutabilirim ama mesela Anayasa Mahkememizin üye sayısı 17 ise evet, kaç tanesini? O zaman 12. Iki, şimdi 17 işte oldu. İşte kaç tanesini yürütme kaçı, tarafından evet. Falan. Sonra Hı. meclisin seçmesi meselesi. Mesela orada da e, fikrimizi zaman zaman söylüyoruz. Yani meclis de kuşkusuz yani demokratikleşme adına yargıya ilişkin Hı -hı. seçimler yapabilir. Dünyada da böyle mesela Almanya'da meclis yapıyor tamamen. Ama Hı -hı. burada nitelikli çoğunluklar önemli. Tabii ki. Yani orada ittifaklardan geçiyor. Evet. Yani e, sistemler üzerinde konuşabiliriz. Evet. Ama bir de şunu söyleyelim. Yani biz aslında hem bu dönemde hem daha önce de yargı ile ilgili onlarca bağımsızlık ve tarafsızlık Hı -hı. tartışması yapıyorduk. Ama Ha hani dürüstçe tekrar söyleyelim. Ya son 15 yılımız hep hukuk üzerinden tartışmalarla geçmiyor mu? Evet. Neden? Evet. Ya bir, bir, ya, bir şey oturmuyor değil mi? Ya yani, <gülüyor> yani... Adalet Bakanlığı 2002'de bu Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle beraber ondan sonra geçen 16 yılı her şeye rağmen başarılı bulmuş strateji eylem planının bir girişi var. Baktığınız zaman sizin dediğiniz gibi zihniyet değişimi e, gerekiyor mevzuatı da iyileştirdik. Zihniyet değişimi içinde farkındalık eğitimleri yaptık. Yine yapacağız ama bütün mesele uygulama diyor. Ama baktığınızda son derece yapılanları olumlayan ve olağanüstü haldeki değişiklikleri de makul orantılı hem zaman hem içerik bakımından görüyor. Fakat ondan sonra da Oradaki bütün değişikliklerin değiştirileceğine ilişkin sözler veriyor ama sözler o kadar muallak ve soyut ki e, bir şey değil sadece bir iyi niyet e, belgesi gibi. Ama hemen arkasından diyor ki strateji eylem planı yapacağız zaten diyor bakalım bir de bir izleme e, kurulu oluşturacağız diyor. Ben şimdi çok merak ediyorum e, bu strateji eylem planını e, yaparken hangi üniversiteyi hangi baroyu Çağıracaklar yine izleme kurulları oluşturulurken kimleri hangimizi çağıracaklar yoksa yine e, hükümete ve yeni isimliyle Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistem hükümet sistemi dönüyor bu sisteme uygun bu sisteme yakın. Duran arkadaşlarımızı mı akademisyen ya da uygulamacı olarak e, seçecekler ve bakın işte kurul bunu oluşturdu diyecekler. O zaman biz o raporların bile düzenli rapor çıkacakmış. Gerçekten hani objektif olduğuna, gerçekten uygulamanın fotoğrafını doğru çektiğine ve ihtiyaçları doğru belirlediğine nasıl inanacağız? Bizim sesimiz duyulacak mı ya da biz farklı seslere eşit mesafede durup, Ortak toplumsal iyi niyetle bir şeyler yapabilecek miyiz? Hiçbir iyileştirme çalışması yok gibi niyet. Çünkü Köksal Oca da şey yazısında geçen gün Cumhuriyet'te yayımlanan yazısında ona dikkat çekiyor. Burada hukuk mesleğine giriş sınavı getiriliyor biliyorsunuz. Hem deniyor ki yargının kurucu unsuru savunmadır avukatların rolü. Giderek artmaktadır avukatların durumunu iyileştirmek lazım onların güvencelerini arttırmak lazım deniyor ondan sonra da hakimlik savcılık yardımcılığı getiriliyor ama ondan önce hukuk mesleğine giriş sınavı ve bunu ÖSYM ile yapacak sınavı kim belirleyecek e siz zaten bu makalenizde mesleğe kabulün zaten Adalet Bakanlığı üzerinden daha bürokratik işlemlerin bile oradan başlatılmasını bir algı yarattığını üzerine sınavların e, atamaların yapılmasındaki bakanlık etkisini zaten HSK'nın başkanının da bakan olmasını dikkate sunuyorsunuz. En önemlisi de disiplin muhakemesinde de bakanlığın nasıl etkin olduğunu mevzuat olarak dikkate e, sunuyorsunuz. Şimdi burada baktığımızda da Köksoğlu diyor ki aslında bu eylem planı denilir yani bu belge reform belgesi aslında Adalet Bakanlığı'nın yargı sistemine Hatta hukuk eğitimi sistemine olan egemenliğinin niyetini ortaya koyuyor. Üniversiteler nerede, barolar nerede? Güzel bir soru diye düşünüyorum. Hocamızın da zaten sözünü ettiği makalesinde buna ilişkin e, ipuçları, önerileri var. O yüzden evet, şimdi oradan devam ederek... Söyleyeyim Hı -hı. Şimdi geçenlerde İstanbul Barosu Başkanımızın e, sayısal bir açıklaması oldu bundan 6 ay önce. Hı -hı. Son 2 yılda mesleğimize katılan ...avukatların sayısının 5000 bin olduğunu söyledi İstanbul. Bir yılda bin yani. mi öyle bir Şimdi, şey? Acayip bir oku. E, aslında hani tekrar böyle başa dönmüş olduk ama... ...hukuk öğrenimiyle, eğitimiyle ilgili sorunun Hı -hı. aslında bütün sinyallerini veriyor. Evet. Yani aslında daha açık konuşalım, hukuk Hı -hı. öğrenimi veremiyoruz. Veremiyoruz. Veremiyoruz. Yani. Hı -hı. Ben yani burada genç meslektaşlarımı eleştirmekten kaçınırım ama... ...bizzat duruşmalarda yaşadıklarımızı makale konusu yapsak çok üzülürüz. Tabii onlar sonuç ama nedenlerle onlar sonuçtur, ilgilenmek tabii. lazım. Şimdi tabii. böyle olunca da e, burada herhalde aklı başında herkes aslında bu sisteme bir dur demek. Evet. Artı tabii ki şunda bir sorun yoktur. Hakimlerimiz, savcılarımız nasıl ki bir sınava tabi oluyorlar, avukatların da bir sınava tabi olması ama bunun sistemi önemli. Burada tabii. kimin belirleyici olacağı Kim, önemli. Kimi nasıl evet. Hangi o nedenle de o objektif sınavlar, hukuk hocalarının rolü, Türkiye Barolar Birliği'nin rolü falan bunların tabii çok önemli tartışmalarını da ve e, bazen ba hani birlikte yapılan şeylerin algısı da yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına zarar verebilir. Yani hem mekanlar böyledir, hem sınavlar böyledir, hem e, kimin kontrolünde yapıldığı böyledir. Bizim mesleğimiz e, tabii ki hakim ve savcıların e, yürüttüğü mesleğen dışında başka fonksiyonları olan serbest bir meslektir. Yani bizim oradaki özgürlük alanlarımızı Hı. ileriye yönelik fikrimiz sorulursa mutlaka korumak durumundayız. Bir, bir ara verelim, ondan sonra son bölüme geçelim. Haydi, ayımsar mısınız? Evet, yani <gülüyor> bizi, şimdi Cem Karaca'dan. Bir müzik dinleyeceğiz ve sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Ge geğayos güy amatör. Şimdi bir ala amatör, geğayos güy amatör, romanik. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. İzden i̇şte baba dönelim. Gel geğayos yere. Bu döngü kısır döngü başı var da sonu yok. Dönüyor, dönüyor, yok. Sonunda bir çıkış yok. Ama ne? 1000 fiyat Yerel genel seçim seçim bakalım seçin ki Baba dönel, aynı yere gel. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde vattuk bu. Ha kadar. getir peçete. geda geda Kusmedi beni tektir tektirden anlamazsam artık hakkım kötü eskiden adam gibi oturur meze yerdi şimdi meze yer gibi oturup adam yaz gari e, o zaman siz buna müstahaksınız ne? Hali köşesinde 3-5 tane başbakan otururdu yemişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan, he? Eee, esnek deyom be Hakikaten sence ne oluyacak bu işler? Vallahi ne olacak ki? bir şey yok. Gönecek, döneceğiz lan, gele geleceğiz. Ya yani ben şimdi ki, yani... Bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başçı adı ne olacak? Bu yeni gelen hırkçı mı acaba? Tütün başçı Üçgek mi tutar, alçak mı? Yon Vallahi lazım, ne Vallahi ben Ben bilirim, bilirim, onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipinin inmesine kuyuya. Bendik bir alamece, gede yok kıyamaca. bir alamece, gede yok 94.9... ...Açık Radyo'da... ...Hukuk Güvenliği programına... ...devam ediyoruz. Hocam şimdi... E, ...böyle biraz geniş perspektifli konuştuk e, ilk bölümde. Ama sanıyorum sizin e, nokta nokta üzerinde duracağınız bazı ayrıntılar var ve büyük bir olasılıkla da bunların hepsini konuşamayacağız ama onları da konuşma ...konusunda hemen sizden bir taahhüt alalım... ...bir program daha yapalım... ...çünkü çok önemli bunlar... çok ...hem siyasi bakımdan... ...bunu Cumhurbaşkanı ile açıkladı... ...Adalet Bakanı... Bu, ...bu açıdan siyasi bir taahhüt olarak önemli... ...hem de ayrıntılardaki... ...bir takım şeyler... ...düzenlemeler önemli... ...çünkü bu düzenlemeler... ...için şu anda bir takvim yok... ...ama... Toplumda belli beklentiler de var. Hı hı hı. Ee, bizi e, ne gibi e, olumlu ya da e, umut vermeyen e, bir şey bekliyor, takvim bekliyor. Evet hocam. Şimdi... şimdi bu ileriye yönelik uygulama, bütün işte bu komisyonlar Aynura'nın biraz önce belirttiği gibi nasıl takip edilecek, nasıl e, hani uygulamanın dışında biraz sonra belki konuşabiliriz. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımlarla ilgili düzenlemelerin artırılacağı söyleniyor. Seçenekler açısından kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin düzenlemelerden bahsediliyor. Şikayete bağlı olan suçların genişletileceğinden bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bizim bütün e, akademik hayatımızda benim doktora tezimde idari ceza hukuk kapsamındaki eylemlerde suç olmaktan çıkartılmaydı. Evet. Hep e, ana fikrimiz şöyleydi. Yani adliyenin iş şükünü azaltalım Her şeye suç olarak bakmayalım Vesaire kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ilişkin bakış açımızda Hep olumluydu Şimdi bu seçenekler Özellikle eski suç ceza Mahkemelerinin görev alanına giren Suçlar bakımından da Bir hayli tatbik imkanı vardı Ama şimdi Görüşlerimde bazı değişiklikler var ee, Şöyle Evet yani Diyelim ön edeme basit suçlar, kamu davasının açılması. Şimdi kişilerin acaba bu toplumdaki hukuk düzenine karşı e, durma eğilimini mi artırıyor? Bunu çok ciddi olarak tartışmamız gerekir. Mesela trafik e, suçları belki idari ceza hukuk alanına giren davranışlardır ama mesela trafik güvenliğini tehlikeye... Düşürmek gibi bir suç daha da var. İyi, Şimdi güzel. buralarda mesela e, toplumun e, yani suç ve ceza siyaseti bakımından uyarılması mı, cezalandırılması mı, yoksa bir şans verilmesi mi? Bunların iyi tartışılması gerekir. Evet, bu, bu dolayısıyla yani evet bu önemli. ayrımı iyi yapmamız yani gerekiyor. Yani ceza miktarı ne olursa olsun. Evet. Yani şöyle bir algıda sıkıntı görüyorum artık. Evet, ihlallerde bulunuruz. Neticede hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, ön ödeme gibi müesseselerle, küçük ihlallerle bu meseleleri adliyeye gitmeden bir şekilde hallederiz. Ben şuna inanıyorum. Mi, ben değil. şuna inanıyorum. Bir toplumdaki hukuk bilincinin yeri tam yerini bulması açısından küçük ihlallerin önüne geçilmek gerekir. Onlar işlendikçe büyür. Bizim toplumda da bu hep böyledir. İsterseniz bir gün böyle tedbirli kıyafet, trafik polisi rolünde herhangi sokaktaki bir yurttaşımıza kırmızı ışıkta yayı olarak neden geçtiğini sorun. Alacağınız cevabı %99 biliyorum. Geçtim, tamam. Yaptırımı var ama binlerce insan geçiyor. Hocam, yani Yaptırımsız son, kalıyor. Konuyu dağıtmamak için ama şöyle bir şey Almanya'da bir araştırma yapılmış. Küçük ihlaller dediğimiz piramidin alt tabanı hı hı. E, eğer bu alt tabanını eritmezseniz o ihlalleri evet. engellemezseniz e, e, tepeye çıkıyor. Dolayısıyla küçük ihlalleri engellediğiniz zaman aslında büyük suçlar tehlikeli suçları da önlemiş oluyorsunuz. Evet, bunu olursunuz. düşünmemize evet. e, fayda görüyorum bunun dışında dediğim gibi bazı şeyleri izleyeceğiz hani içimde kalmasın geçen bir asistan arkadaşımıza rastladım bu olağanüstü hal rejiminde üniversitedeki görevine son verilmiş ne yapıyorsun dedim hiçbir şey yapmıyorum dedi peki dedim avukatlık onu da yapamıyorum dedi hakkında açılan bir dava var mı yok bir yargı kararı var mı yok ya artık belediye, mesela, belediye başkanı seçildiniz bazı vatandaşları alabildileri şunu de, söylemek al istiyorum bu şahsın dünya görüşü bu önemli değil yani medeni ölüme mi bırakacağız ya bu insanları olur. bu böyle olmaz yani şu, bakın 2019'da bunları konuşmayı ayıp olarak görüyorum doğru işler değildir ve Türkiye'nin artık tecrübeleri var yani biz kendimizi bildiğimiz işte elliler altmışlar yetmişler falan ya belki de şöyle bir şans yakalayacağız yani bütün bu karmaşalardan birlikte yaşamayı öğrenmek yönünde iyi adımlar atabiliriz şimdi bu olağanüstü hal rejimindeki e, o zaman da bu tartışma yapıldı bu soruyu o zaman da sordum ve fikirlerimi yani kamuoyunda da paylaşarak söyledim olağanüstü hal rejimi döneminde bir e, kararname çıkartıldığında vatandaşın gideceği kanun yolunu bana söyler misiniz yok <gülüyor> Evet. Ya olmaz. Peki bu bu, bu bu kanun hükmünde kararname çıktı. O hal kalktı. Bunun etkisi devam etmeli mi? Etmemeli. Etmemeli. Peki isterseniz kendi mesleğimizden bir örnek vereyim size. Yani tahmin ediyorum siz de bunun farkındasınız. Yani tamamen ceza muhakemesi kanunu ile ilgili bir örnek olacak bu. Daha önce çalıştığım bir alan olduğu için dikkatli baktım. Mesela müdafiinin yasaklanması görevde. Evet. Şimdi ee, bu düzenleme getirildiğinde e, yasaklanabilmenin temel koşullarından bir tanesi avukatla ilgili bir davanın açılmış olması şartıydı. Yani kovuşturma aşamasına geçmek. Soruşturma değil, değil. kovuşturma. Evet. Ve biz o zaman şu eleştiriyi yaptık. Evet, kovuşturma aşaması doğru olmakla birlikte orada sayılan suç tiplerine de itirazım yok. Ama savunduğu kişilerle bir iştirak halinde bir suçun içinde olup olmadığına bakılması gerekir. Yasak Eğer e ayrı bir suç tipi ise bu bir iştirak hukuku söz konusu değilse yani azmettiren yardım eden faillik statüleri yoksa bunun uygulanmaması gerektiğini söylemiştik. Şimdi olağanüstü hal rejiminde yapılan şey şu oldu eleştirdiğimiz kısım yine varlığını korudu. Fakat aşama nereye geldi? Soruşturma. E neden bunu yapıyoruz? ya yani bunlar göremeyeceğimiz şeyler mi? Bunlar? Sürekli geriye giden bir. Ha, onun için yani konuları tartışırken e, yani cesaretle samimiyetle fikirlerimizi söylemeliyiz ve bu ortamı asla kaybetmemeliyiz. Bu aslında hem bizim günlük hayatımıza hem yurttaş olarak çocuklarımız için. Siyasetçiler için, geleceği, ülkenin geleceği, iktidar için, herkes için faydalı Herkesin. şeyler. Yani, evet. Ama bakın tartışma kapasitesini kaybetmemek gerekir. Bu e, üniversiteler bakımından da son derece önemlidir. Üniversiteler e, mutlaka hukuki meselelerde tabii ki bir siyasi partinin temsilcisi gibi davranmaksızın fikirlerini özellikle hukuk fakülteleri söylemelidir, söyleyebilmelidir. Bugün yurttaşlar e, ...bakımından bir seçim meselesi hukuki olarak televizyonlarda dinleniyor vesaire. Ama bunun en doğru adresleri neredir? Üniversitelerde. Bu, üniversitelerde. Üniversitelerin söylediği sözlerin e, içeriği ve kalitesi her zaman e, diğerlerin önünde ve üstündedir. O nedenle de... Şu bilim kurumları çünkü. E tabii yani şöyle ya bilim kurumlarının da tabii ki her zaman... ...yanılabilme imkanı vardır... ...hata yapma imkanı vardır ama ben söylemek istediğim şey... ...konuşabilme... ...ifade edebilme... ...bundan asla çekinmeme... ...çünkü bunlar çok önemli konulardır... Ee, ...ben yani şuradan artık... ...Türkiye'nin çıkması gerektiğini düşünüyorum... Ya ...yeteri kadar biz... ...mevzuatlarımızı değiştirdik... ...artık bu mevzuat meselesi ...üzerinden birbirimizi... ...yormayalım... ...varsa dediğim gibi... ...söylediğimiz eksiği gidi. Toparlanır bir şey değildir ama e, açıkça söylemem gerekirse 2005 yılında yapılan e, kimine göre reform, kimine göre olmayan ama önemli değişikliklerden Türkiye geriye doğru gitmektedir. Bir örnek vereyim. Bu yargı reformu strateji belgesi Avrupa Birliği hedefi gidiyor mu? Evet. evet. Peki niye ölüm cezasını konuşuyor siyasetçiler? Evet. Ve burada mesela gördünüz mü mesela ölüm cezası ile ilgili herhangi bir nitelendirme? Olabilir mi? Avrupa Birliği'ne girmek hedefinden vazgeçmedik diyorlar yazabilirler mi? Hayır. Şey? Şöyle. <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Siz şimdi bunları anlıyorum. bu kadar yazıyorsunuz. Hedefi de koyuyorsunuz. Hı hı. E, ölüm cezasına ne ilişkin tartışmaları geride bıraktık. Ben rahmetli e, Kazım Kolcuoğlu Bey döneminde e, ölüm cezası ile ilgili... Fransa'ya bir toplantıya katılmıştım. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye olarak hiç ilgi çekmedik. Şu nedenle pozitif anlamda söylüyorum. Bir harita yapmışlar. Ölüm cezasının olduğu, infazların olduğu falan. Türkiye bembeyaz görünüyor. Evet. Ve bize neredeyse soru gelmedi. Ben de şeyi anlatmak durumunda kaldım. Tarihçesini anlattım. 12 Eylül'den sonraki bu acil işte kı sadece ve sol çocukların hı hı. idam edilmesi. Ondan sonraki işte aşağı yukarı 30 yıldır da bu idamların olmadığını falan ilişkin bir bilgi verdik. E şimdi e, toplumda bu tartışma denilebilir ki ya idam cezası taraf da olabilir. Ya ona bir şey demiyorum, olabilir. Ben kişisel olarak. Düşünenler olabilir. Karşı, o Düşünce ayrı bir şey. Yani ben. o, o, onda bir soruyor ama yani siz Avrupa Birliği'ne ilişkin bu adımları atacağınızı söylediğiniz zaman e, bunun bazı ön hocam, koşulları var. Hocam. Ee, aslında bizde idam cezasının kaldır yani Avrupa Birliği'ndeki e, idam cezasıyla ilgili kriterler bizim ülkemizde idam cezasının kaldırıldığı dönemden daha toleranssız artık yani e, hiçbir şekilde e, idam cezasını kabul etmiyorlar. Bir de unutmadan bir eleştirim daha var bunu da söylemek mecburiyetindeyim. Şimdi tutuklamalarla ilgili derdimiz çok. Evet. Mahkemenin önüne çıkarılamıyor vesaire. Hep bildiğimiz şeyler bunları programda tekrarlamak istemiyorum. Mahkeme kararlarında çok önemli hatalar ve gerekçesiz şablon kararlar olduğu kanaatini hep taşıyorum. Fakat bazı olaylar oldu. Mesela yurt dışında yaşayan Türk kökenli ya da yabancı Türkiye'de tutuklu olan insanların salıverilmeleri. Şimdi bu mesela... ...Türkiye'de çok büyük soru işaretine neden olmuştur. Bakın demin konuştuğumuz... ...yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı bakımından... ...koca bir soru işaretidir bu. Şimdi ne oldu da... ...Mesela Almanya'ya giden o kişi bir anda... ...serbest bıraktı. Özel, uçak, gitti? özel uçakla. Ya da niye tutuluyordu? Ya da neden tutuluyordu? tutuluyordu? Yani neden tutuluyordu? Ama bunun bakın algısı çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden... ...o din adamıyla ilgili. Şimdi dendi ki zaten içeride yattı... ...kendisine yetiyor vesaire karar çıktı... Peki mesela Ama başlangıçta suçlama çok daha ağırdı. Söz gelimi iddia makamı karara karşı aleyhe kanun yoluna başvurup da başka bir karar çıkma ihtimali var mıydı? Vardı. Evet. Ama burada önemli olan şu. Ya bir şey mi oluyor? Bunlara çok dikkat etmek durumundayız. Ve açık konuşmak durumundayız. Bu algıyı da doğru bulmuyorum. Bu algının içinde şöyle bir tehlikeyi de gidermek gerekir mi diye düşünüyorum hocam. Yani hakim ve savcılara önlerinde baktıkları dosyalar açısından meclis, hükümet, hiç kimse emir ve talimat verilemez deniliyor. Ve bunu da e, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir kere daha tekrar etti. Yani e, Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili bunu tekrar etti. Ancak adli mahkemeler açısından aslında e, bugüne kadar yapılan müdahalelerle e, doğrudan müdahaleden daha tehlikeli olan bir otokontrol etkisi doğdu. Hakim ve savcılar üzerinde baktıkları davanın niteliklerine göre, siyasi davaların niteliklerine göre. Yani artık hakim ve savcılar ben bu davada şöyle bir karar veremem. Hakim ve savcılar ben bu davada bu meseleye böyle bakamam. Hatta geçenlerde somut olarak gördüm. ...mahkeme heyeti dedi ki... ...anayasa mahkemesi o kararında dedi... ...şeye girmiş... ...yani işin esasına girmiş dedi... ...çünkü önceden onunla ilgili açıklama var... ...yani yukarıdan açıklama var... ...bu artık yani... E, ...hakimin hukuk normlarını... ...hukuk fakültelerinde... ...öğrendiği gibi... ...bugüne kadar yargıtay ve yargı uygulamalarında... ...gördüğümüz gibi değil de... ...sonradan gelen... ...et siyasi etkilerle... ...uygulamak gerektiği konusunda... ...bir kontrolü oluştu. Asıl tehlikenin de ben birazcık... ...burada olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok haklısınız ama... ...demin söylediğim sahneyi bir daha... ...şöyle hafızanızda tutun. Bir polisin duruşmaya girip... ...bir evet, hakimi işte kelepçeyleip çıkartması. Evet. Ya bir kere... ...hakimlerimizin ve savcılarımızın... ...hepimizin itibarı için... ...bu tür uygulamalardan zaten kaçmak gerekir. Yani kişinin işlediği suç ne olursa olsun... Bakın itibar kaybı böyle başladığı zaman ve bu iç dünyasında yani özgürlüğünü kaybettiği zaman asıl felaket öyle gelir. Evet, Onun için evet. dediğim gibi bizim yani bu sistemde aramızda bir tartışma çıktığında gidebileceğimiz başka bir adres yok. Ve maalesef gideceğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilişkin adreste de notumuz çok kırık. Evet. Yani evet. Rusya ile yarışıyoruz. Evet. E, bu da iyi bir sonuç değildir. Evet. Yine vaktimiz kalmadı gibi. E, biz Aynı gene hocamdan de. hocamdan, yani hocamdan şimdi, taahhüt alıp e, e, evet program Evet çünkü ben 7. bölümü şimdi 9 amaç 63 hedef 256 faaliyet Haftaya yazıyor. Haftaya tekrar konuşabiliriz bunu. 7. bölüm tümüyle hocamızın ceza adaletinin etkinliğinin ile ilgili uzmanlık alanları ile ilgili hı hı. işte bu cezasızlık değil mi? Hı hı. E, alanının genişletilmesi, bazı eylemlerin suç olmaktan çıkarılması, hı hı. dünya e, düşüncelerinizin değiştiğini e, e, e, iyi tartışmak gerektiğini söylediniz. E, orada ön ödemenin alanı genişliyor, kamu davasının açılmasındaki savcının takdir hakkı genişliyor. Bir de en önemlisi iddia pazarlığı 170'ten sonra bir A maddesi ekleniyor CMK'ya 170A. Amerika'daki gibi iddia pazarlığı geliyor ağır ceza olmayan suçlar bakımından ...suçlu olduğunu kabul etmesine bağlı olarak... ...şüphelinin... E, ...savcıyla yapacağı bir anlaşma gündeme göre... ...bunlar çok önemli değişiklikler... E, ...ben bu, geniş zamanda... ...sizin bu konudaki bu, değerli görüşlerinizi... ...önümüzdeki hafta... E, ...dinleyicilerimizin duymasını isterim... çok teşekkür hissederim. ederim... Çok ...yani önemli. davet ettiğiniz için... ...önümüzdeki ben hafta için... Ben de. ...eğer e, önümüzdeki haftada bir bakarım uygunsa... Bu ...yani belki için. buralarda... hani sizin işinize karışmak istemem ama belki bölüm bölüm konu başlıklarını evet, seçerek çünkü evet. şimdi burada biraz çevele şey oldu Genişlik biraz için. içimizi döküyoruz evet, yani evet. biraz yani politik tablo, konuşuyoruz biraz koki bak. konuşuyoruz ya. yani biraz aslında Türkiye'deki her yurttaş gibi hem üzüntülerimizi kaygılarımızı Varsa sevinçlerimizi söylüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. 6 ol. avukat hocam. olduğunuz için 6 adalete Yedim. erişimle ilgili ve ceza profesör olduğunuz için de 7 yedi ceza <gülüyor> adaleti <gülüyor> <Evet>. yetkilatması <gülüyor> evet. sizindir. Yeter ki siz ediyoruz. Ben Teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek hafta tekrar hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.